yüz eser. Memleket Hikayeleri Refik Ali Karay Edebiyatı sevenler ve bu heyecanlı yolculuğa yeni başlayanlar. Merhaba. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı yazarlarından Refik Halit Karay'ın Memleket Hikayeleri adlı eserini tanıyacağız sizlerle. Tabii kendisini de. Söze yazarın yaşamından başlayalım öyleyse. Mudurnu'dan göç etmiş bir ailenin oğlu olan Karay, 1888 yılında İstanbul'da doğar. Vezneciler'deki Şemsül Marif ve Göztepe'deki Taş Mektep'te okur, özel dersler alır. Maliye Nezareti'nde katiplik yapar. 1908'de Meşrutiyet'in ilanından sonra hukuk öğrenimini ve katipliği bırakarak gazeteciliğe başlar. İlk yazılarını Servet-i Fünun'da yayınlar. Daha sonra Tercüman-ı Hakikat gazetesinde çevirmen ve yazar olarak çalışır. 1909'da yalnızca iki hafta çıkabilen Son Havadisi adlı bir gazete çıkarır. Refik Halit Karay 1913 yılında Sinop'a, sonra sırasıyla Çorum'a, Bileciğe ve Ankara'ya nakledilir. Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp'in çabalarıyla 1918 yılında İstanbul'a döner. Robert Kolej'de Türkçe öğretmenliği yapar. 1919'da Damat Ferit Paşa hükümeti döneminde Posta Tevgraf Genel Müdürü olarak atanır. Epeyce inişli çıkışlı bir hayat bu. Evet. Buna karşın birbirinden değerli edebi yapıtlarla dolu aynı zamanda. 1922'de Beyrut ve Halep'te 15 yıl sürgün ve gurbetlik yaşamı sürer. Halep'te yayınlanan Doğru Yol 1924 yılı ve Vahdet 1928 yılında yayınlanan gazetelerin yönetimini üstlenir. 1938 yılında yurda döner. Gazeteciliğe başlayan ve ...Politikaya hiç girmeyen Karay... ...1965'te İstanbul'da ölür. Şimdi yazarın... ...Memleket Hikayeleri adlı kitabından... ...bir öyküye yer verelim. Öykümüzün adı Garip Bir Hediye. Çarşıdaki kuyumcu dükkanları önünde... ...Firud'un iki saattir dolaşıyor... Hiçbirine girmeye cesaret edemiyordu. Satacağı bir şey kalmamıştı. Yalnız cebinde bir tıraş fırçası vardı ki, onun bir değeri olup olmadığını sormak istiyordu. Fil dişi saplı, nakışlı, işlemeli de olsa bir tıraş fırçasının değeri ne olabilirdi? Bunu sormaktan utanıyordu. Hem yalnız utanmak değil, biraz da korkuyordu. Kuşkusuz beş para etmeyecekti. Ona vaktiyle bunu hediye eden Yahudi, ''Değerlidir, kadrini bil, sakın atma zamanında işe yarar.'' dediğinde muhakkak eğlenmişti. Bu bir şakaydı. Şimdi ona güvenerek nasıl soracaktı? Bir aralık içine öyle bir hüzün, bir ümitsizlik doldu ki, hemen oraya çökmek ve ağlıya ağlıya erimek, tükenmek istedi. Aslında aylardan beri dertler, tasalar içinde... Garip bir baygınlık gelip çatıyor, yüreğinde bir erime, bir tükenme seziyordu. Bu belki bir kalp bozukluğuydu, beklenilmeyen bir zamanda ölebilirdi. Ne iyi olacaktı, keşke şimdi şurada düşük kalsaydı, kurtulsaydı. Cebinden fırçayı bir kere daha çıkardı, baktı, sıradan, herkesteki gibi beş on kuruşluk bir maldı. Buna değer verebilmek için insan ya deli olmalı ya kendisi gibi artık açlık ve yoksulluk içinde aklını yarı kaybedip hayallere kapılmış bulunmalıydı. Dönmeye karar verdi. Sonra vazgeçti. Büyük mağazalara giremeyeceğini anlayarak ceme kanında 8-10 gümüş halka, birkaç kase Yemen taşı duran ...ufacık bir dükkanın kapısını gitti. Birçengrek. İçeride mavi ışıklı bir ispirito lambasının üzerine eğilmiş gözlüklü, keten önlüklü kart. Kırçıl bir kuyumcu, loşluğa gömülü işiyle uğraşıyordu. Gözlerini kaldırıp gelen adamı süzdü. Sonra isteksiz, hatta biraz ürkekçe, nedir, ne istersin diye sordu. Ferudun fırçayı uzattı. Vaktiyle biri hediye etmişti dedi. ...kıymetli olduğunu söylemişti. Acaba hakikaten bir değeri var mı... ...bakar mısınız? Öbürü merakla elini aldı... ...evirdi, çevirdi, salladı... ...tırnağıyla kazıdı... ...sonra geri verdi. Beş para etmez. Mezatmalın da eşi çok dedi. Herud'un kekeliye kekeliye... ...özür dileyerek çıktı. Kendi kendine. Hain Yahudi. ben meğerse aldatmış. ...az daha onun uğrunda ölüyordum da. Hakikaten öyle de oluyordu ya. Bundan on yıl önceydi. Verudun Mısır'dan Selanike dönüyordu. Limana demir atmışlardı. Yolculardan kılıksız bir ihtiyar Yahudi... ...güvertede dünyadan habersiz, hırs ve heyecan içinde... ...eşyalarını istif etmekle meşgulken... ...vincin altına girmiş ve tam o sırada demir kancadan kurtulan... ...bir iri denk olanca ağırlığıyla... Herifin başına inerken o eşi bulunmaz bir çeviklikle hemen fırlamış, kucaklayınca Yahudi'yi ölümden kurtarmıştı. Fakat yük Feridun'un tam omuzunun yanından asker kaputunu yırtarak geçmişti. Kendine gelen Yahudi eşyalarının arasından bir kocaman kutu açmış, sıra sıra dizilmiş tıraş fırçalarından bir tanesini ayırmış ve ona uzatarak Değerlidir, kadrini bil, sakın atma. Zamanın da işe yarar demişti. Feridun, yaşlı annesiyle birlikte yaşadıkları yoksul evlerine yorgun ve umutsuz biçimde döner ve kandırıldığını düşünerek fırçayı pencereden fırlatır. Karşıdaki kale duvarına yakın olan yalağa çarpan fırçanın kemik sapı kırılır ve iki parıltı görünür. Yeniden umutlanan adam, merdivenleri üçer beşer inerek parıldayan iki küçük taş parçasını eline alır. Ferud'un taşları ertesi gün aynı kuyumcuya gösterir ve bunların mücevher olduğu yanıtını alır. Yahudi'nin adi bir tıraş fırçasının sapına pırlanta saklamasına bir anlam veremez. Sonradan bunun gümrükten mal kaçırmak için başvurulan bir yöntem olduğunu öğrenir. Refik Halit Karay, öykü, roman, anı, fıkra, oyun gibi pek çok türde yapıt verir. En çok yazdığı tür olan romanlarından bazıları şunlar. İstanbul'un iç yüzü ya da son basımındaki adıyla İstanbul'un bir yüzü. Yezid'in kızı, çete, sürgün, anahtar, bu bizim hayatımız Nilgün. ''Dişi Örümcek, Bugünün Saraylısı, 2000 Bin Yılının Sevgilisi, Kadınlar Tekkesi, Karlı Dağdaki Ateş, Dört Yapraklı Yonca, Ekmek Elden, Su Gölden, Yüzen Bahçe.'' Yazarın öyküleri iki kitapla toplanmıştır. Bunlar gurbet hikayeleri ve az önce bir öyküsüne yer verdiğimiz memleket hikayeleridir. Mizah ve hiciv alanındaki yapıtlarını sakın aldanma, inanma, kanma, Kirpin'in dedikleri, Ago Paşa'nın hatıratı, Ay Peşinde, Tanıdıklarım, Guguklu Saat adlı kitaplarda toplar. Yazarın fıkraları, Bir içim Su, Bir Avuç Saçma, İlk Adım, Üç Nesil Üç Hayat, Makyajlı Kadın, Tanrıya Şikayet adlı kitaplarında yer alır. Oyunları, Deli, Kanije Müdafası ve Tiryaki Hasan Paşa'dır. Anlaşılan yazarımız her ne kadar öyküleriyle tanınsa da hemen her türde eser vermiş. Alkışı hak ettiği yazar. Bitmedi. Karay anılarını da Minelbap, İlel Mihrap ve Bir Ömür Boyunca adlı kitaplarda toplamıştır. Ben bu öyküyü çok beğendim. Acaba başka neler var memleket hikayelerinde? Hemen söyleyeyim, 18 hikaye yer alıyor kitapta. Yatık Emine, bir saldırı, Vehbi Efendi'nin kuşkusu, Koca Öküz, Küs Ömer, Ayşe'nin yazgısı, Boz Eşek, bunlardan birkaçı. Şimdi bir saldırı hikayesinden yaptığımız alıntıya yer verelim. Hayrullah Efendi her akşamki gibi bayırına tek başına tırmanmaya başladı. Aklı İnebolu'ya gönderdiği kereste kayıklarıyla motorundaydı. Bu fırtınanın kendisine zararlı olabileceğini düşünerek tasalanıyordu. Canı sıkılmış bir halde etrafından habersiz, başı muşambasının kukulatasına gömülü, elindeki elektrik fenerini yoluna yansıta yansıta ağır ağır çıkıyordu. Tam fıstığın altında o dik ve dolambaç yere gelmişti. Birden gırtlağına bir elin yapıştığını ve alnına soğuk bir demirin dayandığını duydu. Gerilemek istedi, yapamadı. İlerleyim dedi, kımıldanamadı. Boyun eğmiş, güçsüz, durmaya mecbur oldu, bekledi. Rüzgarın uğultusu içinde boğuk bir ses, ''Cüzdanını!'' diye emretti. Hayrullah efendi şakağına uzanan tabancaya rağmen canına ilişmek istenilmediğini anlayınca bu ümitle heyecanla aman dedi peki vereyim. Fakat gırtlağı hala o demir kıskaç içinde sıkışmış olduğundan bu cümlesinin işitilip işitilmediğini anlayamadı. Yalnız bir eliyle cüzdanını çıkardı ve ötekini uzattı. Hemen serbest kalmak ve uzaklaşmak istiyordu. ''Cüzdanda altı tane yüzlük ve birçok da beşlik banknot vardı. Yedi yüz liradan fazlaydı. Fakat canından iyi miydi? Sağlık olsun, yine kazanırdı. Tek hayatına ilişilmesin ''Hırsız karanlığın içinde cüzdanını açtı. Hayrullah Efendi'nin elinden elektrik lambasını kapıp, bir atkıyla sarılı yüzünü göstermemeye çalışarak içini acele acele yokladı.'' Kağıtların üzerinde yüz rakamı bu keskin ışık altında daha çekici ve daha anlamlı görünüyor, büyür gibi canlı duruyordu. Herif vahşi sesiyle, kımıldarsan vururum dedi. Eli bir süre kağıtların üzerinde örümcek gibi korkunç, kararsız, şaşkın, düşünceli dolaştı, dolaştı, parmaklar büküldü, tereddüt eder gibi durdu, sonra yalnız bir tanesini... Bir beş liralığı çekti, cüzdanı kapadı ve geri sahibine Hayrullah Efendi'yi uzattı. Şimdi ışık sönmüş ve hırsız yokuştan aşağı çılgın gibi koşarak arkasına bakmadan kaçmaya başlamıştı. Hayrullah Efendi cüzdanındaki bütün parasını çıkardığı halde... ...adam içinden yalnızca beş lirasını alıp kaçar. Bunun nedenini çok merak eder. Korkak bir adam olmasına rağmen kaçan hırsızı takip etmeye başlar. Adam bir dükkana girer ve bir süre sonra çıkar. İyice gözden kaybolunca Hayrullah Efendi içeri girer. Amacı dükkân sahibinden adamla ilgili bilgi almaktır. Bir şeyler öğrenebilir mi peki? Evet. Ancak hikayenin gerisini... Merak edenlere bırakalım. Kitaptan okusunlar. Hemen bugün okumak istiyorum. Ben de öyle. Lütfen bize bir öykü daha okur musunuz? Elbette. Yeni öykümüzün adı Boz Eşek. Benim de çok sevdiğim bir öykü. Karmaktan su taşıyan çocuklar dağ yolunda ihtiyar bir adamın yattığını haber verdiler. Bir boz eşek de başıboş oralarda dolaşıyordu. Hüsmen Hoca varıp bakalım dedi. Akşama yakındı. İki derenin birleştiği bu batak, çukur, sıtmalı araziye... ...çeltiklerden kalkan kokulu ağır bir duman yayılıyor... ...gövdeleri yarılmış, yanmış beş on yaşlı... ...cansız söğüt arkasında güneş bulanık bir ışık uzatarak... ...arkların durgun sularını... ...yer yer parlatıyordu. Üç köylü, engebeli... ...uçurumlu bir patikadan... ...ağır ağır birbiri arkasından çıkıyorlardı. Önce boz eşeği gördüler. Fundaların ortasında... ...tozlu topraklı bir yer bulmuş... ...galiba birçok tepinmiş... ...yatmış, oynamış... ...şimdi memnun bir davranışla... ...han gelip oturuyor... ...batağın güneşi kayıtsızca seyrediyordu. Hoca... ''Hadi neredesin yolcu?'' diye seslendi. Ötede arkasını kuru bir ahlata dayamış, ihtiyar güçsüz bir adam sık sık soluyor, gelenlere donuk gözleriyle bakıyor, elleriyle göğsünü göstererek işaretler ediyordu. ''Nen var ne oldu dayı?'' sorularına sesten çok nefes, soluğa benzeyen üfürüklü bir hırıltı ile anlaşılmayan karşılıklar veriyordu. Köylüler ölüyor sanarak çömelmiş bekleşiyorlardı. Fakat hasta iyileşiyor, canlanıyordu. Abani sarıklı, mor cübbeli, düşkün kılıklı bir ihtiyardı. Ölgün sesiyle bir şeyler söylüyor. Galiba uzaklardan geldiğini, uzaklara gideceğini anlatıyordu. Hasta yolcu dinlenmesi için köy odasına götürülür. Anadolu'nun çıplak, yolsuz, yıkık, en yakın kasabaya iki gün uzaklıktaki bir köyüydü burası. Bir ilden diğerine giden kimi arabasız yolcular, daha kestirme olduğu için bu köyden geçerlerdi. Yılda beş on kişi bu şekilde yorgun argın gelir, o zaman da muhtar hüsmen köylülerden kimin sırasıysa ona haber göndererek köyün konuk odasını hazırlatırdı. Köylüler göğsünün ağrıdığını anlatan hasta yolcuya sıcak süt içirir, özenle ilgilenirler. Ancak kendilerine bir şeyler anlatmaya çalışan hastanın ne dediğini anlamakta zorlanmaktadırlar. İnatçı bir hıçkırık tutmuştur hastayı. Yanında bulunanları eliyle çağırır ve öleceğini anlamışçasına vasiyette bulunmak ister. Hıçkırıkları sıklaşır, son sözlerini söyler ve muhtarın hakkın rahmetine kavuştu sözleri duyulur. Yolcu... Son isteğini söylemiş ve kemerinde dizili sekiz altınıyla boz eşeğini Mekke'ye vakfetmiştir. Mezarlıktan dönen köylüleri şimdi kara bir düşünce alır. Vasiyeti nasıl yerine getireceklerini düşünürler kara kara. Sonunda muhtarın kasabaya gidip kadıya danışmasına karar verilir. Ertesi gün muhtar uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra kasabaya ulaşır. Geceyi bir handa geçirir, sabah kadının makamına gider, görevli jandarma çavuşuna geliş nedenini baştan sona ayrıntısıyla anlatır, ancak kadının İstanbul'da izinde olduğunu öğrenir. Bunun üzerine Hüsmen derdini kaymakama anlatmaya karar verir, fakat ne anlattığıyla ilgilenmeyen kaymakam onu jandarma çavuşuyla dışarı göndererek başından savar. Beş gün boyunca her önüne gelene derdini anlatmaya çalışan muhtar, kendi köylülerinin kutsal gibi gördüğü boz eşeği birine teslim edemez. Son olarak durumunu acıyan biri, köyüne dönüp kadı gelinceye kadar beklemesini önerir. Çünkü bu işi çözse çözse, kabak kadı namıyla ünlü kadı çözebilirdi. Muhtar hayal kırıklığı içinde köye girerken, köylülerin şaşkın bakışlarıyla karşılanır. Yaşadıklarını bir bir anlatır. Bir süre sonra tekrar gidecektir kasabaya. Ölen hastanın vasiyetini yerine getirmekte kararlıdır köy halkı. Muhtar Hüsmen kadıya danışmak üzere kasabaya ikinci kez gider. Ancak kadı hala dönmemiştir izinden. Adeta baştan savularak köyüne gönderilir. Köy halkının kutsal kabul ettiği boz eşek ve muhtar yorgun argın dönerler köye. Muhtar üçüncü kez kasabaya gittiğinde kadı artık izinden dönmüştür. Kendisini içeri alır derdini dinler. Peki boz eşeği Mekke'ye göndermeyi başarabilmiş mi muhtar? Ya altınları? <gülüyor> e, onların yanıtları da kitapta. Hem çok da ilginç hatta komik bir sonda bitiyor öykümüz. Merak edenlere duyurulur. Karar verildi. Memleket hikayelerine hemen başlanacak. Siz aslında bilmeden arkadaşımıza büyük bir iyilik yaptınız. Okumakta olduğu kitabını bitirmiş de hangi kitabı okusam diye karar veremiyordu. İyi bir karar verdiniz. Tebrikler. <gülüyor> ah, bu programımızda burada bitti. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.